Arkadaşlar geldik son noktaya artık klasik koşullanmada toplamda 16-17 tane ilke konuşacağımızı anlatmıştım size e, bitiriyoruz artık ilkeleri 3 tane ilkeyi konuşmadık bunlardan bir tanesi öğrenmiş çaresizlik biri kendini gerçekleştiren kehanet ve Garcia etkisi 3 tane ilke de 14 yıldır KFSS tarihinde zaman zaman karşımıza çıkan sorular oldu bunlar. E, ...buraları çok iyi anlamak gerekiyor, çok iyi konuşmak gerekiyor. Şimdi öğrenilmiş çaresizlikle başlayalım isterseniz. <gülüyor> Arkadaşlar öğrenilmiş çaresizlik yani adı üzerinde kötü bir şeyden bahsediyor aslında, kötü bir durumdan bahsediyor. Öğrenilmiş çaresizlik şöyle düşünün, insanlarda da vardır, hayvanlarda da vardır. Ya, bu enteresan bir şey ama her iki türde de ortaya çıkıyor. Ve lütfen kafanıza şöyle konumlandırın, geçmişte yaşadığımız olumsuz bir durumun geleceğe de aktarılmasıdır. Ama mutlaka ve mutlaka öğrenilmiş çaresizlikte ne vardır? Yaşantı vardır, yaşantı olması gerekir. Arkadaşlar şöyle düşünün, basit bir örnekle başlayalım. ÖSS sınavında matematiği yapamayan bir insan, bak matematikte başarısız olan bir insan... KPSS'ye geldiğinde der ki hocam ben zaten matematiği yapamıyorum. İşte bu durum... Tamamıyla bir öğrenilmiş çaresizliktir. Aslında bence matematikte başarısız olmamızın temellerinden bir tanesi bu. Evet geçmişte çok iyi eğitimler alamamış olabiliriz matematik temeli olarak ama bu arkadaşlar iyileştirilebilir bir noktadır. Dolayısıyla da her öğrenci yani sayısal ya da sözel branşı olan bütün öğretmen adayları en az 10 tane 15 tane matematiği yapabilir. Bu aslında bir öğrenilmiş çaresizliktir ve lütfen bundan sıyrılın yani kendi hayatınızda da. Bundan uzaklaşın. Artı öğrenmiş çaresizliğin mantığı denedim denedim olmadı. Bundan sonra da olmayacak düşüncesi vardır. Yani sorularda bunu da aramanız gerekiyor. Ve arkadaşlar ne olur? Öğrenmiş çaresizlik yaşayan bir insan en sonunda bu konuda çabalamaktan vazgeçer. Yani sen bir şeye uğraşırsın olmaz, uğraşırsın olmaz, uğraşırsın olmaz... Uğraşırsın, olmaz. En sonunda bu konuda çaba harcamaktan artık insanın vazgeçmesi öğrenilmiş çaresizliktir diyoruz. Tam da bahsettiğimiz şey değil mi? Ee, öğrenilmiş çaresizlikte mutlaka ne vardır? Bir yaşantı vardır dedik. Lütfen bunu gözden çıkartmayın. Bu sorularda bir ayrım noktasıdır. Yani kişi bir şey yaşamalıdır ki... Kişi bir şey yaşamalıdır ki buna istinaden başarısız olmalı ve sonrasında o başarısızlığı başka deneyimlere de aktarmalıdır. Mantık bu olması gerekiyor. Arkadaşlar öğrenim işaresizlik kişiyi pasif kılar, kişiyi çabasız kılar ve insan o davranışı, o durumu artık yapmaktan vazgeçer. Birçok deneyden bahsedeceğim şimdi size. Bunlar soru olarak da karşımıza gelebilir. Arkadaşlar daha ziyade öğrenilmiş çaresizlik deneyleri Pavlov'un değil Seligman diye bir adamın yaptığı deneylerden aslında kaynaklanıyor. Yani bu deneyleri Seligman yapmıştır. Seligman'ın yaptığı bir deneyde bir akvaryuma cam bir bölme konur ortaya. Burada küçük balıklar vardır. Burada da büyük balıklar vardır. Seligman bu çalışmayı 21 gün devam ettirir. Yani köpek balığı ne zaman küçük balıklara doğru gitmeye kalksa burnunu cam bölmeye çarpar ve bu 21 gün boyunca devam eder. En sonunda Seligman aradaki cam bölmeyi kaldırır ama şunu fark eder, köpek balığı artık şuradan bu tarafa geçmemektedir. Köpek balığının yaşadığı durum tamamıyla öğrenilmiş çaresizliktir. Neden? Köpek balığı gibi bir hayvan normal şartlar altında buraya dalar. Bu balıkları zaten pert eder. Ondan sonra da oradan çıkar. Ama bunun yaşadığı durum artık nedir? Öğrenilmiş, çaresizliktir. Ve yapacak çok da bir şey kalmadığını düşündüğü için bunu yapar. Yine Seligman'ın yaptığı bir başka deneydi arkadaşlar. Seligman pireleri bir kavanoza koyar. Şimdi biliyorsunuz şöyle düşünün. Çok da güzel kavanoz çizerim gerçekten. Aa, Seligman arkadaşlar yaptığı deneyde pireleri kavanoza koyar. Pireler çok fazla yükselebilen hayvanlar. Yani e, çok yüksek yerlere sıçrayabiliyorlar. Ama Seligman kavanozun kapağını kapatır ve bir süre pireler uçarken kafalarını kapağa vurur. Her defasında bu tekrarlandıktan sonra Seligman kapağı açar ve şunu fark eder. Pireler... Buradan yukarıya artık zıplayamamaktadır. Bunun sebebi arkadaşlar nedir? Öğrenilmiş çaresizlikten kaynaklanır. Yani ben denedim denedim olmadı. Bundan sonra da olmayacak mantığını güderler. Şimdi biraz kötü bir hikaye ama anlatmak isterim size de. Arkadaşlar yavru filler doğduklarında özellikle sirkte çalışanlarda... Ee, bunların böyle ayak bileklerine şey takarlar, ee, zincirden dikenli teller, demir böyle dikenli teller takarlar ve hayvancağız ne zaman yürümek istese dikenli teller ayağını kanatır ve canı yanar. 1, 2, 3, 5, 10, 20 derken en sonunda hayvancağız şunu anlar, ben buradan kaçamayacağım. Ee, nihayetinde filin ayağına normal bir ip takılır. Yani zincirler çıkartılır, dikenli teller çıkartılır. Normal bir ip takıldığında hayvancağız gene gidemez. Niye gidemez? Çünkü artık gidebileceğini düşünmüyordur. İşte bu öğrenilmiş çaresizlik durumunu ifade eder. Biz kendi hayatımızda da bunu, hayatımızda da bunu yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün. E diyelim ki bir yemek yaptın olmadı. Yemek yaptın olmadı. Tadı tutmadı şu olmadı bu olmadı. En sonunda o yemeği yapmayı bırakmak ne olacaktır? Öğrenilmiş çaresizlik olacaktır. Sorularda bunu bu şekilde aramanız gerekir. Yani yaşanılan bir durumun, yani olumsuz bir durumun geleceğe de ne yapılmasıdır? Aktarılmasıdır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Ne ile karışıyor çünkü? Ee, daha ziyade karıştığı şey kendini gerçekleştiren kehanettir. Halbuki arada çok fark var. Yani hayati farklar var. Şimdi öğrenilmiş çaresizlik arkadaşlar. İnsanda ve hayvanda görülür dedik. Ancak kendini gerçekleştiren kehanet sadece insanda görülür. Aa, bu şu anlama gelir. Kainatta başka yaratıklar var mı? Bilmiyoruz ama yani olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Dünyada kendini kurup kurup duran ve bunları gerçeğe dönüştüren tek yaratık da insandır. Ha, i̇nsan bunu bazen olumlu olarak yapar. Bazen olumsuz olarak yapar ama sonuçta insanların böyle bir yetenekleri ya da özellikleri mutlaka vardır. Ben dedim ki öğrenilmiş çaresizlikte mutlaka yaşantı vardır. Arkadaşlar kendini gerçekleştiren kehanette yaşantı ve deneyim yoktur. Kendini gerçekleştiren kehanet sadece ve sadece düşünceye dayanır. O yüzden de sorularda buna da dikkat etmeniz gerekir. Aa, kendini gerçekleşeceğin kehanet olumlu da olur dedik, olumsuz da olabilir. Nasıl mesela KPSS'yi kazanacağım, ben atanacağım, gerçekten istediğim yere, gönlüme göre bir yere gideceğim derseniz evet kendi beyniniz bir zaman sonra bunu ortaya koymaya başlar. Ama yani sürekli olumsuz fikirlere sahipseniz eğer insan beyni kendisini yine haklı çıkartmaya çalışır. Ha, ben size şundan bahsetmiyorum işte hani böyle yapıyorlar ya evrene mesaj yolla. Fılan böyle bir şeye çok inanmıyorum ama bahsettiğim temel nokta tamamiyle bilimsel. Bir insan bir şeye inandıktan sonra kafasında kurduktan sonra o düşünceye uygun hareketler üretmeye başlar çünkü neden? İnsan beyni kendini kanıtlamaya çalışır yani daha doğrusu haklı olduğunu göstermeye çalışır. E dolayısıyla arkadaşlar olumlu düşüncelere sahip olduğunuzda yani sizin gerçekleşen durumlarınız da aslında olumluya döner ama olumsuz fikirleriniz varsa ortaya çıkan sonuçta olumsuz olabilir. Bir tane adam düşünün tamam mı? Diyor ki mesela böyle bir şey yok. Herkesle yani kimsenin o adamla bir derdi olmadığını düşünün. Adam diyor ki insanlar diyor galiba diyor benim arkamdan konuşuyor. Şimdi bir zaman sonra bu düşünceye o kadar inanıyor ki kimse arkasından konuşmadığı halde sanki karşısındaki insanlar onun arkasından konuşuyormuş gibi davranıyor. E, şimdi düşünün eğer insanlara böyle davranırsa gerçekten de bir zaman sonra o insanlar onun arkasından konuşur mu? Evet. E, dolayısıyla arkadaşlar kehanet ne oldu? Gerçek oldu anlamına geliyor. E, kendini gerçekleştiren kehanetle ilgili psikolojide yapılan çok garip yani belki inanması çok da hani size garip gelecek, mümkün olmayan deneyler de var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Bu gerçek bir deney, gerçek yaşanan bir olay daha doğrusu deneyden ziyade. Arkadaşlar bir adam bir gün tren yolculuğu yapıyor ve bu tren yolculuğunda yanlışlıkla trenin soğuk hava deposuna giriyor. Soğuk hava deposu çalışmıyor, kapılar açık ama adamın otopsi raporunda... Oradan çıkmaya çalışmak için mücadele ettiği ve aynı zamanda kan damarlarının donarak adamın öldüğü ortaya çıkıyor otopside. Ya bu çok enteresan bir şey. Demek ki adam o kadar inanmış ki yani o kadar donacağına donacağı fikrine kendi kafasında kurmuş ki en sonunda adamın donarak ölmesi kehanetin gerçek olduğunu gösterir. Bu böyledir. Bu her zaman böyledir. Ha diyeceksiniz ki hocam. Hep mi olumsuz hikayeler var? Yok. Bazı olumlu hikayelerimiz de var bununla alakalı. Şöyle ki deneylerimiz var daha doğrusu. Ee, Avrupa'da arkadaşlar bir okulda böyle vasat öğrencilerin olduğu bir okulda bir deney yapıyorlar. Uyduruktan bir deney. Diyorlar ki işte şu bu sınıfta diyorlar 5 kişi üstün zekalı çıktı. Üstün zekalı çıkan yani sözde üstün zekalı çıkan beş tane öğrenciyi alıyorlar ve diyorlar ki sizi üstün zekalılar okuluna kaydedeceğiz. Sonuç muazzam. Neden muazzam? Arkadaşlar kendi okullarında vasat başarı gösteren bu çocuklar üstün zekalılar okuluna gittiklerinde hakikaten Üstün başarı göstermeye başlıyorlar. İşte bu kehanetin gerçek olduğunu gösterir. Çocukların başarısını arttıran temel faktör neydi biliyor musunuz? Kendilerinin gerçekten zeki olduğuna inanmalıdır. Yani şunu düşündüğünüzde oğlum ben çok zekiyim var ya dediğinizde inanın. Yani hayata bakışınız işte ne bileyim kendi akademik başarınız, akademik performansınız bundan etkilenmeye başlar. Kehanetlerimizin her zaman olumlu olması gerekiyor. Aa pigmeliyorum. Adı sınavda gelmedi ama geledebilir. Pigmeliyon ismi nereden geliyor? Biraz size ondan bahsedeyim. <gülüyor> Arkadaşlar, antik Yunan'da Pigmeliyon diye bir insan var, bir heykel taşı Pigmeliyon ve Pigmelyon bir gün bir kadın heykeli yapıyor. Kadın heykeli o kadar güzel oluyor ki Pigmeliyon kadına aşık oluyor. İşte bu antik Yunan biliyorsunuz çok tanrılı dinlere sahip. İşte tanrılara diyor ki lütfen diyor bunu gerçek yapın diyor. Yani gerçek olmasını istiyorum diyor. Onunla evlenmek istiyorum diyor. Tanrılar diyorlar ki yani biz taşı canlandıramayız. Bunu gerçeğe dönüştüremeyiz diyorlar. Pigmeliyon yatıyor, kalkıyor, uykusunda, sabah uyandığında sürekli ve sürekli olarak heykelin canlandığını ve onunla evlendiğini hayal ediyor. Buna o kadar çok inanıyor ki bir gün bir sabah kalktığında bir bakıyor ki heykel gerçek olmuş. Ve pigmeliyon o heykelle yani o heykel kadınla evleniyor. Üç çocukları oluyor SSK'lı bir işe giriyor. Gayet halinden memnun yaşıyorlar. Yani o yüzden kendini gerçekleşen kehaneti çok da küçümsememek gerekiyor. Arkadaşlar şimdi tekrar bir özet yapacak olursak. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimde. Bir yaşantının, olumsuz bir yaşantının geleceğe de aktarılmasını düşünmeniz gerekiyor. Ancak kendini gerçekleştiren kehanette yaşantıya dayalı olmayan, sadece düşüncede olan olumlu veya olumsuz bir durumun gerçeğe dönüşmesini anlamanız gerekiyor. Sorularda lütfen bu ikisine dikkat edin. Gelelim Garcia etkisi veya olumsuz tat koşullanması. Ah, son birkaç yıldır soru olarak çok da karşımıza gelmedi ama Garcia etkisini arkadaşlar bilmek gerekiyor. Garcia etkisinin ne olduğunu da konuşmamız gerekiyor. Şimdi tabii Garcia etkisini Garcia buldu dedik ama aslında bulanlar ilk Garcia değildir. Yani Garcia'dan çok önce Amerika'da hayvancılık yapan insanlar... Garcia etkisini ortaya koymuşlardır. Nasıl mı? Şöyle ki... Şimdi Amerika'nın bazı bölgelerinde arkadaşlar çok fazla kurt var. Şimdi kurtların da şöyle bir özelliği var. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız eğer, e, koyunların ağılı bir şeyi varsa... Kurtlar gelir, hayvanları boğar ve tek tek onları oradan alır. Yani böyle self servis modunda her akşam gelir alır. Şimdi adamcağızların demek ki canına tak etmiş bu durum. Tamam mı? Yani ölen koyunların birkaç tanesini bu adam alıyor. Koyunların üzerine zehir döküyor. Ve ortaya bırakıyor. Akşam gece olduğunda kurtlar geliyorlar. Zehirli koyunları yiyorlar. Kimisi ölüyor. Kimisi de işte midesi bozuluyor falan. işte bunun gibi sıkıntılar. Ama sonuçta şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir daha kurtlar o bölgenin yakınlarına bile gelmiyorlar. Arkadaşlar işte bu durum aslında tat tiksintisi olarak adlandırılan durumdur. E, Garcia bu durumu öğreniyor. Yani bu hikayeden de çok etkileniyor ve aynısını insanlarda ve hayvanlarda denemeye başlıyor. Garcia etkisinde e, sınavda çıkan boyutu arkadaşlar tat tiksintisidir. Ya da olumsuz tat koşullanması olarak karşımıza gelir. Şöyle ki mesela sabah Sabah yumurta yedim, akşam midem bulandı. Arkadaşlar Garcia der ki sabah yumurta yiyen bir insanın akşam midesi bulandığında mide bulanmasının sebebi olarak neyi görür? Yumurtayı görür ve bu insan bir zaman yumurta yememeye başlar. Şimdi bu noktada bir farklılık var Pavlo'la. Arkadaşlar Pavlov bize neyi öğretti? Dedi ki koşullanmanın oluşabilmesi için ne gerekir? En önemli ilki olan bitişikliğin oluşması gerekiyordu. Yani Pavlov'a sorarsanız yumurta yedikten hemen akabinde mide bulanması gerekiyordu koşullanmanın oluşması için. Ama ben diyorum ki sabah yumurta yedin akşam midem bulandı. E arada 8-10 saat olduğu halde koşullanma nasıl oluşur? Garcia der ki koşullanma oluşması için bitişikliğe ihtiyaç yoktur. O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar Garcia etkisi. Garcia etkisi. Aynı zamanda Pavlov'un Pavlov bitişiklik ilkesini ihlal eder. Yani Garcia'ya göre, Garcia'ya göre Garcia'ya göre koşullanmanın oluşabilmesi için, koşullanmanın oluşabilmesi için bitişikliğe ihtiyaç yoktur. Bazen Tek bir seferde bile bazen tek bir seferde bile bitişiklik oluşabilir. Bitişiklik oluşabilir. Şimdi biz kendi günlük hayatımıza uyarlayalım arkadaşlar. Yani günlük hayatımızda nasıl oluyor, nasıl ortaya çıkıyor? Ee, az önce bahsettiğim gibi herhangi bir şey yiyorsunuz. Yani işte ne bileyim kimisi mesela maydanoz yer, midesi bulanır, midesine dokunur, bir daha da hayatı boyunca maydanoz yemez. Ha illa hayatı boyunca yememesine gerek yok. Bir ayda yemesi aslında ya yani yine Garcia'dır. Ya da mesela <gülüyor> Bozuk bir yiyecek yedikten sonra insanın midesinin bulanması ve o yiyecekten uzaklaşması. Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? Yaşam tehdidi var. Yani kişi yaşamının tehdit edildiğini düşünerek ne yapar? O davranıştan uzaklaşır ve kendini tutar. Mesela şöyle düşünün. Garcia'nın yaptığı deneylerde, <gülüyor> Garcia'nın yaptığı farelerle yaptığı deneylerde farelerin su içtiği kabın içerisine Garcia radyasyon koyuyor. Fareler geliyorlar, kaptan su içiyorlar. Ondan sonra işte başları dönüyor, mideleri bulanıyor, şu oluyor, bu oluyor bilmem ne. Ve Garcia şunu fark ediyor. Bir daha fareler su kabının yanına bile gitmiyorlar. Bakın tek seferde koşullanma ortaya çıktı. O yüzden <gülüyor> Garcia etkisi hakikaten önemli bir ilke diyoruz. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Soru olarak... Asla gelmez. Ya ben bunu kendi e, ders anlattığım gruplarda da söylüyorum her zaman. Garcia etkisinin evet iki tane boyutu vardır. Ama bu iki tane boyuttan sınavda çıkacak olan olumsuz tat koşullanmasıdır. Sizin buna odaklanmanız gerekir. Yani buradan soru gelir. Aa, şöyle söyleyeyim. Garcia etkisinin ikinci boyutuna biz ne diyoruz? Dalga etkisi diyoruz. Dalga etkisi hani şey e, Muazzez Abacı'nın bir şarkısı vardı. İşte bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağın yağmurda gibi işte o şarkıdan bahsediyorum. Siz tabii kuşak olarak pek hatırlamayabilirsiniz bu şarkıları da biz biliyoruz. Arkadaşlar bana her şey seni hatırlatıyor mantığı aslında Garcia'nın dalga etkisini ifade eder. Şöyle düşünün yani dalga dalga o durumla alakalı o durumu hatırlatan o durumu çağrıştıran her şeyden kendini uzak tutmaktır. Mesela şöyle düşünün bir öğretmen sınıfta bir öğrenciyi dövüyor. Çocuk öğretmenden korkuyor, diğer öğretmenlerden korkuyor. Çocuk sınıfından artık uzaklaşıyor, okula gelmek istemiyor, en sonunda çocuk okulu bırakıyor. Yani kendisine bu durumu hatırlatan her şeyden bir zaman sonra uzaklaşması ne olacaktır? Garcia'nın dalga etkisi anlamına gelir. Soru bankalarında denemelerde görebilirsiniz. Ben de yazdığım soru bankalarına koyuyorum. Hani örnek olsun bunu da görün diye ama gerçek sınavda arkadaşlar asla böyle bir soru. Beklemiyoruz onu da söyleyeyim yani enerjinizi lütfen doğru yönetin doğru yerlere odaklanın bir örnek daha vereyim mesela bir kadın eşi tarafından aldatılıyor tamam mı eşinden nefret ediyor kadın işte kayınpederinden nefret ediyor kendi oğlu var oğluna uyuz oluyor işte ne bileyim komşusundan nefret ediyor en sonunda en sonunda en sonunda bütün erkeklerden nefret etmesi bu da ne olacaktır? Garcia'nın dalga etkisi olarak karşımıza gelecektir. Son bir örnek vereyim dalga etkisini. Ee, hani dedim ya ben bir zehirlendim falan oradan aklınıza gelsin. Arkadaşlar mesela bir yerde yemek yedin midem bulandı. O, e, bir, daha, bir daha yemek yediğin o restorana gitmemek hatta o yemek yediğin restoranın yanındaki başka yerlerden de yemek yememek Hatta yemek yememek değil tabii ki de yani bu işin şakası ama yani tamamıyla o bölgeden uzaklaşmak ne olacaktır? Garcia'nın dalga etkisi olarak karşımıza gelecektir. Tekrar söylüyorum bizim asıl burada bilmemiz gereken olumsuz tat koşullanmasıdır. Yani bir şey yediğimde, midem bulandığında, beni kötü yaptığında, zehirlendiğimde <gülüyor> benim o yiyecekten uzak durmam Garcia etkisi olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Arkadaşlar, ee bunlara istinaden bir şey daha eklemek istiyorum. Az önce öğrenmiş çaresizlikten bahsettim. Bizim bir kavramımız daha var. Şunun altına yazalım. <gülüyor> Arkadaşlar 18. kavram olduk herhalde. Evet, 18 öğrenilmiş güçlülük. Bakın öğrenilmiş çaresizliğin tam tersidir. Öğrenilmiş çaresizliğin tam tersidir. kişinin yaşadığı olumsuzluklardan yılmayıp kişinin yaşadığı olumsuzluklardan yılmayıp daha daha güçlü bir şekilde isteklerini ortaya koymasıdır daha güçlü bir şekilde isteklerini ortaya koymasıdır. İşte bu durumun adı da öğrenilmiş güçlülüktür. Yani şöyle düşünün. Matematikte yapamadım ama şunu demiyorum yani. Ya ben zaten bu matematiği hiç yapamam. Hani hayatım boyunca matematik yapamayacağım değil. Ben evet bu sınavda başarısız oldum. ÖSS'de yapamadım ama KPSS'de matematik yapacağım demek. Arkadaşlar işte bu öğrenilmiş güçlülükle açıklanan bir durumdur diyoruz. Ee, böylece klasik koşullanma ilkelerimizi tamamlamış olduk. Toplamda 18 tane ilkeden bahsettik. Arkadaşlar bu ilkeler bizim için çok önemli. Ee, bunlarla alakalı size tavsiyem lütfen soru çözün. Bana mesajlarınızda e, iki tane şeyi aslında hazır videolarda da söylemek isterim. Mesajlarınızda bana hep şey diyorsunuz hocam hangi kaynağı e, çözelim? İstediğiniz her kaynağı çözebilirsiniz. Benim genelde hassas olduğum nokta şudur. Bence bir konu bittikten sonra bunu tarihte de böyledir, bu işte Türkçe'de de böyledir. Eğitim bilimlerinde de böyledir. Bir konu bittikten sonra öncelikle o konuyla alakalı çıkmış olan soruları çözmeniz gerekir. Bence konu konu ayrılan çıkmış soruları edinmek çok daha mantıklı olacak. Hadi bir şey daha söyleyin, evet sorularınızı gönderin dedim ama inanılmaz bir soru gönderimi var. Arkadaşlar hepsine geri dönmek çok zor çünkü çok yoğunum aynı zamanda. Bunu da belirtmek isterim. Elimden geldiğince hakikaten dönmeye çalışıyorum. Evet, klasik koşullanma bitti. Klasik koşullanma ile oluşan korkuları yok etme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Klasik koşullanmanın ilkeleri bitti. Yok etme yöntemlerinde birazdan konuşacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kolay gelsin. Müzik